Biz e, savaş ve felsefe başlığı adı altında bir konuşma yapmak istendi. Ben de savaş ve felsefe bağlamında bir konuşma yapmak istedim ama ağırlıklı olarak konuşmak e, yeni e, savaşlar üzerine olacak. Yani yeni dönem savaş tarzları, eski dönem savaşlardan ziyade yeni dönem yaşadığımız dünyanın savaşlarını felsefe açıdan ele almaya çalışacağım. Neymiş bakalım bu felsefe açı? Ben de bunu sizlerle beraber görmek istiyorum. E şimdi malumdur. E, felsefe deyince Hareketos akla gelir nedense. Onun da meşhur sözü vardır. Savaş her şeyin babasıdır. Kimini kral, kimini kötü yapar. Evet ki bu bir metafor. Ama bu metaforu yaparken de Savaşın bir yönüne de değinmiş, o yönü de görmüş. Çünkü savaş, bir tarafın diğer tarafa iradesini kabul ettirmedir. Yani bir iradeyi kabul ettirmek var. savaşın amacı, düşman olarak gördüğümüz kategorinin iradesini kırmak, onlar üzerinde hakimiyet kurmaktır. Metafor kısmını bir kenara koyuyoruz ama... Ee, bu sözden hareketle savaşı önemli bir yönünü ortaya çıkartıyoruz. O yönde şu. Bir tarafı diğer tarafa kendi amacını, hakimiyetini dayatması olarak ele alıyoruz savaşı. E şimdi şeyi dayatan taraf, iradeyi dayatan taraf kral oluyor belli ki. Dayatılan taraf da köle oluyor. Ama hareket olsun burada söylediği savaş. Bizim bildiğimiz kılıçla, topla, tüfekle yapılan savaş değil. Mizzat felsefe içinde insanların kendisinin yaptığı bir savaş. Yani öyle hareket ettiğin, senin hayat tarzı seni kral yapar, kral olmak efendi anlamına geliyor. Ya da köle olursun, köle olmak da tutkularının esidi olmak anlamına geliyor. Hareketos bağlamında. Kaldı ki Hareketos'a... Savaş hakkında bir konuşma yapması istendiği zaman kürsüye çıkıyor. Kürsüye çıktığı zaman kafasına birazcık arpa unu ve su döpüp biliyor. E şimdi bunun anlamı şu: Herakleitos bildiğimiz anlamdaki savaşa karşı bir tutum takılmış. E çünkü orada arpa unu bereketi, bolluğu, tarraları sembolize ediyor, yani savaşın yıkım getireceğini biliyor. Yine aynı bağlamda devam edeceksek, aynı bağlamda derken eski Yunan bağlamı. Eski Yunanda pek Türkiye'de nedense sevilmez. Türkiye'de genellikle Sokrates sevilir, Aristofanes'ten bir komedya yazarı vardır. Yani Aristofanes e neden sevilmez? Çünkü Sokrates'i gerçekten tanımış ve iyi de eleştirmiş adamlardan biridir. Onun Barış adlı eserine baktığınız zaman, çok önemli bir eserdir. Ee, orada şöyle bir söz serp eder. Bu gemiler bu limanda oldukça, bu paralar da tapınakta bulundukça, bu savaş belası başımızdan eksik olmasın. Tapınak derken şunu söylemeliyim, Eski Yunan'daki büyük tapınaklar, halkın içine girip, işte dini vecibelerini yerine getirmesi için değildir. Genelde paraların saklandığı yerdir. Tapınak, Uygarlığın temel üç direğinden biridir. Ee, bir yeri saraydır. Saray kılıcı temsil eder. Başlangıçta da tarladır. Onun da şeyi safandır. Ama kılıç her daim vardır. Şimdi e, Hareketos ve ha Aristophanes'ten söz ettiğimiz zaman e, bir savaş karşıtlığı sanki görürüz. Ancak savaş karşıtlığı öyle Kant'ın dediği gibi, onun çakması habermasın dediği gibi ya da e, haklı savaşçıların söylediği e, gibi yani etikle metikle halledilecek bir şey değildir. Yani savaşa karşı olmak etikle, e, savaşa karşı olmak etik bağlamında karşı çıkılacak bir şey bir argüman değildir. İşte ben bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi yine dalgan dalak atlayarak şu Pax konusuna gelir. İşte Pax Romana, Pax Otomana gibi. Her Pax'ın olduğu yerde ağırlıklı olarak tahakküm eden bir güç vardır. Pax'ın <gülüyor> anlamı, evet barış anlamına gelir ama içine biraz baktığınız zaman şöyle bir barıştır Pax. Güçlünün dayattığı barıştır. Yani Pax'ın anlamı güçlünün dayattığı bir barıştır, bir tahakküm barışıdır. Güçle evli edilir. Güçle evli edilen daha sonra ideolojik aygıtlarla devam edilir. İdeolojik aygıtlardan birisi de şeydi. Işte, adalet getirdik. İşte her dine ayrıcalık tanıdık. İşte herkesi sevdik. Herkese adil davrandık gibi bir argüman paksın arkasında gelebilir. Yani paksın olduğu her yerde şiddet vardır. Düşünce tarihine baktığımız zaman barış, güçlülerin ya da kazanmışların zayıflara dayattığı kurallardır. Yani bu anlamda fax, gerçek anlamda bir fax, fax değil. Şimdi bunu günümüze doğru biraz e, getirelim. Günümüzde e, bu işin somurucuları, işte fax americano gibi somuruculara baktığınız zaman e, bu fax fikrinin arkasında bir Egemenlik bir egemenlik kurma fikri yatak ve bu egemenliği kurarken de bir takım kavramlar devreye giriyor. Bunlardan bir tanesi haklı savaş argümanı. Şimdi haklı savaş argümanı başlangıçta farklı şekilde somun oldu. Şimdi ise farklı şekilde söyleyildi. Somun oldu. Şimdi o zaman biraz daha açalım. Savaşlar neden olur? Savaşları nedenle baktığınız zaman ilk neden araziye ele geçinir, karnayı toprağa ele geçinir. Birinci neden budur. Sonra bu neden üzerinde bir takım ideolojik oynamalar yapılır. Hemen işin içine din girer, din savaşları girer. Ama din savaşları gördüğümüz kadarıyla altında ekonomik e, nedenler yatar. E daha sonra ideolojik nedenler vardır. Şöyle ki o dini nedenlere benzer. E işte şey e, devrimci ideolojiyi diğer ülkelere aktarmak, taşımak e, gibi. Eski zamanlara gittiğiniz zaman genelde eskiler e, şan ve şöhret adına savaş yaptıkları söylenir. Mesela kimdir bunlar? E, bir tanesi narsis olan e, aşildir. Homeros'un destanında geçen aşildir. Narsis bir monarktır. Yine bir adam daha vardır. Agamemnon'dur. E, Agamemnon'da yağmacı, gözlü bir e, monarktır. Yani eskilere de baktığınız zaman ki eskiler derken bu kültürün de temellerinde olduğunu varsaydım. Sorarsanız bunu neden varsaydığımı açıklarım ben size. Varsaydım Homeros'un metinlerine baktığınız zaman oradaki oradaki kahramanlığın da arkasında yatan birinci neden bir yağmacıdır. E kaldı ki Hektor da yağmacılardan biridir çünkü Hektor da zamanında e, çanakkale boğazı bağlamında belli geçen gebelerden e, güç aracılığıyla para çalmış bir şehrin soğunucusudur ama o sonuçta işgalcilere karşı mücadele eden bir adamdır e Sonuç ortaya baktığınız zaman ortada kahramanlık şundan bunları bir kenara attığınız zaman mevzu artı ürün üzerindeki kavgadır. E ne olmuş? Şeyde Turyollular bir artı ürün üretmişler. Bir zenginlik üretmişler. O zenginliğe göz yani başka adamlar da buraya saldırmışlar. E Buraya saldırının arkasında da e biraz daha sonra anlatacağım gibi militerist bir takım duygular gündeme getirmiş. İşte yiğitlik kahramanlık, şunlar, bunlar. Ancak bu savaşların bir özelliği var. Bu savaşlar e, belli bir yerde, küçük bir alanda karşı karşıya gelinerek yapılan savaşlar evet ideolojik anlamda kahramanlık, şu gibi e, arka planında numaralar vardır ama esasında bir yağma savaşıdır. E, daha sonra bu savaşları biraz daha geliştirelim klasik anlamda. Haledanların savaşları vardır. E biraz daha e, geliştirelim. İmparatorluk savaşları vardır. E, i̇mparatorluk savaşları da şöyledir. Evet, böyle bir kural vardır. Savaşlar önce e, savaş ilanının yapılması gerekir ki ona tekrar geleceğim. Savaşlar önce haklı nedenler numarası. O haklı nedenler ciddi anlamda problemli nedenlerdir. E sonuçta şöyle düşünün, e, tanıdığımız bir tarihten örnek vereyim. Anadolu'yu düşünelim. İşte Anadolu'da e, bir imparatorluklar var. Bu imparatorluklar nasıl ortaya çıkmışlar? Güçle ortaya çıkmışlar. Kılıçla ortaya çıkmışlar. E sonuçta başka birisi de bu alanda pay sahibi olmak istediği zaman kılıçla birbirlerine girmişler. İmparatorluklardan bir tanesi şiirlik yanında yer alırken, diğeri Sünnülük yanında yer almış. Ama kimin kılıcı hakim olmuşsa, o hakim olan kılıç bir şekilde Paks'ı sağlamış. E, paks'ı sağladığı zaman da imparatorluk dediğiniz mantretede bulunan şey de şudur, orada farklı etnik gruplar ve dini gruplar vardır. Bu anlamda siz o farklı dini ve etnik gruplara bir takım tırnak içinde özellikler ya da hürriyetler verdiğiniz zaman bu sizin ayrı cevaplığınızı göstermez. İsterseniz de istemeseniz de eğer imparatorluk mantıretesine sahipseniz bunu yapmak zorundasınız. E çünkü der O etnik grupların bir kısmı ticarette ustalaşmıştır, bir kısmı tarımda ustalaşmıştır. E sonuçta bunlardan belli bir artı ürün alacaksınız ki bunun da üzerinden vergiyi alacaksınız. Hemen e, bu bağlamda şöyle söyleyelim. Mesela ilk imparatorluk denemelerinden bir tanesi bu topraklarda Roma'dır. E, Roma bildiğiniz gibi çok tanrıcı bir sisteme sahiptir. Çok tanrıcı sistemlerin bir özelliği var. Benim tanrılarıma saygı duyarsan, duyduktan sonra hangi tanrıya inanırsan inan beni ilgilendirmezler. Roma'ya da eski Yunan'daki adamlar onun için her zaman bilinmeyen bir tanrı şeyi vardı alan bırakılmıştı. Ancak savaşlarla ilgili ilk mevzu burada başlıyor. Bu mevzulardan biri de şu çok tanrıcılık diğer dinlere inanışlara karşı tırnak içinde hoşgörülü olmasına rağmen ki neden hoşgörü Çünkü o adamları bilin belli bir şekilde tutacak. Kendi gücü altında tutacak. Ama gelin görün ki Yahudilik meselesi söz konusu olduğunda Yahudiler e, put bağlamında e, çok tanrıcı dinlerin tanrılarına karşı çıkıyorlar. E, karşı çıkınca da e, Roma e, birkaç kere Yahudiliğe saldırmasının sebebi, iki kere sürgüne göndermesinin sebebi hatırladığım kadarıyla ki ben tarihçi değilim fazla da ilgilendirmiyor beni tarihsel veriler, yorum yapmadığım sürece ne yapmasının sebebi o. Çünkü sen benim iktidarıma karşı çıkıyorsun. Bakın orada hemen Pax Roma'lar bütün şiddetiyle karşınıza çıkıyor. Bütün dehşetiyle, bütün yıkım gücüyle karşınıza çıkıyor. E, Roma İmparatorluğunun bir özelliği bizde çok özelidir bunlara. Militarist bir imparatorluk. İmparatorlukların temeli militarist olmalarıdır. İmparatorlukların barışları da yani Paksları da bugün de kullandığımızda gelmedir o pax Americana bağlamında, gücün tahakküm edildiği sürece Pax sağlanır. Yani barış barış değil. Barış her zaman bir gücün tahakküm altına alınmasıdır. Neyse bunlar klasik savaşlar. Klasik savaşlar özelliği işte bir çay et de, da, şurada burada ordular kapışıyor. Siviller pek fazla savaşa bulaşmıyor. Alt tarafta savaş oluyor ama biz burada Kadıköy'de normal işlerimize devam edebiliriz. Ama gelin görün ki modern savaşlarla beraber ki modern savaşlar Kırım'dır. Eee Amerikanlı savaşıdır. Orayla beraber yıkıp sivillere de silah ediliyor. Sivillere de bir silah edişi var. Bu bağlamda üç tüm savaş ortaya koyabilirim ben. Bir, bir tanesi, modernlik öncesi klasik savaşlar. Modernlik öncesi klasik savaşları Hobbes-Makivelli öncesine koyabilirim. hobbes machiavelli bağlamındaki aşağı yukarı ne diyelim? Birinci Dünya Savaşı'na kadar olan savaşlar. Bu arada iç savaşları hesaba katmamız gerekecek. Bir de esas anlamıyla benim bugün değinmeye çalışacağım yeni savaşlar. Şimdi gelelim bu Vespalya'dan bir anlaşma oldu 1600 küsürlü yıllarda. Bu yıllardaki anlaşmanın şey şudur. Belirli sınırlar belirlenir. Bu sınırlar çerçevesinde işte bu toprak benim, şu toprak senindir olur ve bundan sonra sınırlara birileri e, işgal ettiğinde, birileri tecavüz ettiğinde siz haklı savaşı olarak e, o ülkeye savaş ilan edersiniz. Yani savaş ilanı denen bir şey vardı ve bu anlamda da savaş devletlerin tekerindeki bir şiddettir. Yani savaşlar söz ettiğimiz anda artık e, geçmişin masallarını bir kenara koyalım. Masalcı babalar gelir anlatır size onu ben bilmem. Geçmişin savaşlarını bir kenara koyarsak savaşla ilgili birinci tutamamız şu oldu. Savaş devletleri birbirlerine uyguladıkları şiddet eylemidir. Bunun araç ve amacı vardır. Eğer eylemse ki eylem bir amacı ve aracı vardır. Amaç işte e, genel anlamıyla daha önce söylediğim gibi düşmanınızı tırnak içinde düşmanınıza kendi gücünüzü uygulamak ya da iradenizi onu boyun eğdirmek. Ve bu şeyde de e, bu savaşlarda da dost ve düşman ayrımları söz konusu. Yani nedir savaşın amacı? Düşman, düşman kategorisine soktuğun grubu, devleti yenmek, belirtiraf etmek ve araçla şiddeti uygulamaktır. Yani savaşlarda araç şiddettir ve yoğun bir şiddettir, ölümcül bir şiddettir. Şimdi burada hemen hızlı olarak geçeceğim ve günümüzde esamesi bile okunmayan ama adı çok konuşulan savaş içindeki haklılık. Yani savaştaki adalet fikri. Savaştaki adalet fikri özü de şudur. Yani savaşta üniformalı adamı öldüreceksin. Üniformalı adamı öldürmenin de bir takım kuralları olacak. Esir aldığın adamı öldüremezsin. İşte sivilleri öldüremezsin. İşte silahlı adama belli bir muamele yapacaksın. Bunun da anlamısı savaşta belli bir ahlaki tutum içinde olman gerekir. Bu söylenmiş ama pek olmamış. Hemen söyle, söylemeliyim size. Ee, bunu ki zaten oraya gelecek. Günümüzde Homo Saker denen ya da Homo sakar denen bir anlayış var. Homo Saker şudur aslında kelime kutsal insan demektir. Kutsal insanın da Her şey yapılır. Kutsal insan hiçbir hakkı olmayan insan demektir. Agamben denen bir adamın bulduğu eski Roma hukukundan çıkarttığı bir terimdir bu. Bunun anlamı şu. Mesela Homa Sakara şunu uygulayabilirsiniz. Mesela Homa Sakara ceza uygulanmaz. Çünkü ceza uyguladığınız anda cezanın bir müeydesi vardır. Suç ve ceza arasında bir denge vardır ama homosekar'da suç ve ceza dengesi yoktur. Her şey yapılabilir. Çünkü homosekar insan değildir aynı zamanda. Günümüz dünyasındaki savaşların temel özelliği bu. Düşman diye bir kategori yok. Düşman yerine her şeyi yapabileceğiniz bir varlık var. Onun hiçbir savaş hukuku yoktur. Şimdi tekrar geriye gelelim. İşte orada şu anlaşmaların bir haklı savaş nedenleri. Şimdi haklı savaş nedenlerine baktığınız zaman hangi savaş haklı nedendir olabilir? Birincisi bugün için konuşuyorum, insanlara özgürlük ve demokrasi götürmek için yapılan savaşlar. Kant efendi bunu çok severdi. Yani şimdi insanlara demokrasi ve özgürlük götürmek için yapılan savaşların tipik örneği Irak'tır. Irak'taki e, bir şey vardı. özgürlükleri ve insan haklarını engelleyen bir adam vardır ve o insanlara özgürlük ve demokrasi götürmek için orayı hiçbir e, önceden açıklama yapmadan istediğiniz gibi bombalayabilirsiniz. Eski zamanlarda neymiş efendim? Çünkü eski zaman savaş anlayışları bir şekilde her ne kadar monarşiler de olsa altında bir burcuva anlayışı var. Burcuva anlayışı bağlamında burcuba anlayışı anlamı da şudur. Medeniliktir. Burcuva anlayışı demek medeniyettir. Ama unutmayın ki yoğun şiddetin uygulandığı yerde bizzat medeniyetlerin kendisinde olmuştur. E şimdi bu ucuna hukukunda e, savaşla e, sonuçta karşı tarafı çok da yıpratmamak lazım. Çünkü bir süre sonra ekonomik ilişkileri tekrar ihya edeceksiniz. E sonuçta ben bir ülkeyi işgal ettiysem, o ülkenin ekonomik altyapısını paramparça edersem, e, sonuçta bu, bu o bağlamda bana zarar o zamanki bağlamda. Şimdiki bağlam değişti tabii. O zaman ne yapıyorsunuz? Savaşlarda ticaret ile savaşçılık arasında bir ayrım gözetiliyor. Bir yandan ticaret devam ederken öbür taraftan da bir savaş e, yoğun şiddetiyle devam ediyor. Neyse bir adım daha atalım. İkincisi yani haklı savaşlar var mıdır diye soruyorum ve şöyle diyorum. E, bana göre birkaç ismiz farklı haklı savaş yoktur. Haklı savaşlardan bir tanesi şöyle oluyor. Mesela diyor ki zamanında bu toprak benimdi. E diyelim ki Almanya ile Fransa arasında yapılan böyle bir şey var. Zamanında burası Almanya'ya aitti. E şimdi bunu devam ettirirseniz nereye kadar gidecek? Zamanında burası bizimdi. Nereye kadar gidecek? O zaman zamanında burası bizimdi diyerek orayı işgal edebilirsiniz ki bu haklı bir savaş değil İkincisi, sizin soydaşlarınız vardır bir ülkede. Soydaşlarınız orada zulme uğruyordur. Onları kurtarmak için oraya gidersiniz. Ve bu haklı sebep, haklı savaş sebebi sayılabilir. Ama burada da bir problem var. Oradaki soydaşlarınız sizi gerçekten de kadar istiyorlar. Oradaki soydaşlarınız sizi gerçekten bir özgürlük savaşçısı olarak mı bekliyorlar? Yine haklı savaş olarak söylenen bir argüman daha vardır. O genellikle bağımsızlık savaşlarındadır. Evet, bağımsızlık savaşlarında antiimperyalist bir savaş biçimi olduğundan dolayı bunu haklı savaş nedeni sayabiliriz. Ama esasında dibine indiğiniz zaman bütün savaşların arkasındaki temel neden ekonomik. Bir iktiç anlamda diğerini baskı altında tutmak nedir. Şimdi farklı savaş konusunu sorulara bırakıyorum. Savaş içindeki hak meselesine gelelim. Şimdi eskide evet o doğru. E, monarşiyle daha doğrusu aristokrasiyle burjuva kültürünün karışımı olan bir kahramanlık, bir militarizm ideolojisi vardır. Orada biliyorsunuz subaylar her zaman centilmendir. Centilmen, subay imajı vardır. Pek öyle ben centilmen savaşlarda subay imajını görmedim. Savaş tarihlerini inceleyen bir arkadaşımız var. Teknik örnekler olabilir ama savaş insanların bütün gattarlığıyla e, her yönün ortaya çıktığı bir eylem biçimidir. E şimdi tabii ki burada e, Muarşiler bir şekilde birbirleriyle akraba, e, Burjuva karşılıklı olarak birbirleriyle ticaret yapmak durumunda. E sonuçta eski Yunan'da da şu var ki, savaşta eğer ben o Atina'nın ileri geleni bir belli bir şey diye vererek kurtuluyordu. Çünkü sonuçta yetişkin elemanı kimse kolay kolay harcamak istemez. Belli istisnalar dışında. E burada da böyle bir centilmanlık anlaşması oluyordu. Meriye kadar oluyordu. Evet, savaş devletin tekelindeyken, savaş açma yetkileri devlettedir, şiddet uygulama yetkisi devlettedir. Hem içeride hem de dışarıda. Şimdi gelelim günümüz dünyasına. Şimdi günümüz dünyasında ilk örnek Yugoslavya. Şimdi Yugoslavya, Ruanda ülkelere gelelim ve bundan sonra ben de dertimi şöyle rahat rahat bir anlatmaya çalışayım. Günümüz dünyasında ne var? Günümüz dünyasında bir kere bir birleşmiş milletler var. Kant'ın söylediği ezeli ve ebedi barış fikri var. Unutmayın ezeli ve ebedi barış fikri sürekli savaş halidir. Sürekli savaş hali olarak devam etti. Yani Kant'ın fikri şuydu, güçlü devletler daha doğrusu liberal devletler belli bir şey kurduktan sonra, gücü kurduktan sonra diğer işte saldırgan devletleri üzerine bilecekler. Bilecekler. Yani ona haddini bildirecekler. Eğer bütün devletler liberal olursa mesele kalmayacak. Eğer bütün devletler liberal, ne demek liberal? Medeniyet içinde olacaksın, saygılı, sevgili olacaksın. O zaman da mesele ortadan kalkacaktır. Ama gelin görün ki bir kere Birinci Dünya Savaşı'nda millet birbirine girdi ve Birinci Dünya Savaşı'nın bir özelliği var. Savaş artık kitlesel hale geldi ve belli bir anlamda global hale geldi. Hemen bu arada size şunu söylemeliyim. Büyük bir sevinç içinde 1815 ile 1914 arasına barış yılları derler. Katılıyor musunuz buna? 1815 ile 1800 1914. Avrupa'da tabii. Unutmayın dünya dediğiniz yer Avrupa'da. Başka bir yer değil. <gülüyor> yok savaş yok diyorlar. Barış, barış dönemiyorlar. Yani hatta şöyle söyleyeyim ben size. 20. yüzyıl felsefesine başladığımız zaman 1870 ile hadi biraz daha şey yapayım size 1870 ile 1914 arasında da, da, da, aydınlanma düşüncesinin batı medeniyetinin eee her şeyi iyi şekilde hallettiği barış yılları olarak diyeceğim. Balkan Savaşları 1912'den bahsedeceğiz. Balkan Savaşları Amerikan İç Hangisi? Osmanlı'nınki mi? O sıralamada Osmanlılar devlet olarak görülmüyor ki adam zaten. Osmanlı'da devlet olarak görülmüyor. Dev savaş demek İngiltere'nin, Fransa'nın, Fransa'yla Fransa söyleyin adını Almanya'nın ve Çarlık Rusyası'nın yaptığı savaşlar. Afili bir adam var. Napolyon muydu o? <gülüyor> Böyle. Şimdi şöyle söylemeliyim. Tabii ki ben bilgiyle de yaptım. Ee, savaş dediğiniz zaman İngiltere'nin bugün nasıl savaş dediğiniz zaman savaşın haklı sebebçisi Amerika ise Amerika eğer haklı neden koyuyorsa o savaş haklıdır. Unutmayın. O zamanında haklı savaş İngiltere. Britanya eğer savaş diyorsa o, onun adı savaştır. Britanya savaş demiyorsa o zaman karşı taraf şeydir, vahşidir, yabanidir, hasta adamdır. Öyle ona da inanmayacağım. Ona da son zamanlarda okuduğum bir adamla karşılık vermeye çalışacağım. E, Ama şimdi şu sorulara doğru hazırlamak. Çünkü bakın o yıllarda ne olduğunu ben size söyleyeyim. İngiltere'nin sömürge savaşları savaş sayılmıyor biliyor musunuz? Çünkü karşı tarafta bir devlet yok. Karşı tarafta devlet yoksa devletin ölçüsü de benim gibi olacak. Yani eski Homeros'un destanlarında adamın gözünü çıkartırken Homeros'un kullandığı bir avyumam var. Benim öğrencilerim bilir. Adama der ki senin yasan yok. Sen şarap içmeyi bilmiyorsun senin meydanın yok. Onun için bir de üstelik adama yamyamlık iftirasını atarlar. Yamyamlık olmadığı belirsizdir. O yamyamlık iftirasını söyleyeceğim size. Onun için gözünü senin çıkartırım diyor. Bu kıytılık bu solini e, bugünkü Etiyopya'ya giderken de aynı argümanlarla gitmişti. Tokoda da yedi döndü orada. Çünkü onlar barbardı. Onlar yamyamdı. E bugün de ee Söyle söyle benim size. Afrika'ya kol kesme cezası nereden gelmişti biliyor musunuz? Belçipadan gelmişti. onların leopard denen bir tane kralları var. var aristokratik karışım. Bara çok seviyoruz biz onları. Bak şimdi kendime geldim. <gülüyor> şimdi eğer karşıda size uygun sizin tarzınızda bir devlet yoksa o ülkeyle yapılana savaş denmiyor o ülkeye her şeyi yapabiliyorsunuz ama siz e, bir Britanya olarak Fransa'yla ancak savaşabilirsiniz. Ya da söyleyin adını Almanya'yla ile. onu bir adam yerine koymuyorlar. Unutmayın ki civilization kelimesi uzun yıllar Almanlar için dahi kullanılmadı. Mesela bizim e, İslamcılarımız medeniyet kelimesini çok seviyor. Medeniyet kelimesinin anlamı şu medeniyet kelimesi İngiliz gibi, Fransız gibi İngiliz burjuvazisi ve Fransız aristokrasisinin kırması olan insanların e, faaliyetleri, onların salonu, onların müziği, onların edepli sınır içinde giden anlaşları, ama bizimkilerde gelmiş medeniyeti üretmişler. Ki niye bunu söyledi? Bunu da söylememin sebebi medeniyetler savaşı denen bir hastalıklı bir zihniyet var antikdokterer, beşinci sınıf liberal dünyanın adam ideologlarından bir tanesi. Biz onu burada adam zannediyoruz. Hangi o? yavaş yavaş gelelim. Niye savaş sayılmıyor? Çünkü orada karşısındaki adamın, çünkü devlet medeni bir dünyanın kurumu olarak gözüküyor. O yoksa o yıllarda şeyin İngiltere'nin Afrika'da, Hindistan'da milyonlarca insanı katlettiğini ve çok az bir askeri güçle oralara hakim olduğunu görüyoruz. Arjantin'e de gitti. Sonuçta bu Avrupa burcumesi ve liberal burcumesi o dünyayı belli bir şekilde paylaşıyor. Ama bu paylaşma bir süre sonra Çıkarlarına uygun düşmediğinden dolayı ciddi anlamda kapışıyorlar. Bunun bu kapışmanın birinci anlamı, birinci dünya savaşı. Küresel bir çatışma ortaya çıkıyor. Daha sonra olmuyor, Tekrar bir paylaşıma gidiliyor. Yine oradaki burjuva birbirine giriyor. Ulus devletler birbirine giriyor. Ulus devlet kelimesi de tuhaf bir yerden geliyor. Üleş'ten geliyor. Paylaşmaktan geliyor. Üleş. Üleş üreşmekten geliyor. O da pıhaf bir şey. Neyse bunlar birbirlerine giriyorlar. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada savaşlar sürekli hale geliyor ama belli bölgesel noktalarda kalıyor. İşte Vietnam'da, Kore'de kalıyor. Mesela Vietnam Savaşı da bir savaş değildir. Vietnam Savaşı oradaki ufak tefek adamlara haddini bildirime savaşıdır. Şeyi öyle hukuk, e, onlar önceki savaşla Kore, savaşı da öyledir. bir. Ama hocam Vietnam'da atılan bombalar düştü. Dünya savaşında atılan bombalarla daha fazla. Ama işte oradaki adamı, mesela Vietnam, Vietnam'daki adamı filmlerden de bilirsiniz, Vietnam'ları, onlar teröristler. Onlar yabani hayvanlardı. Çünkü onlar, Homa onlara şey, e, savaş hukuku uygulanmazdı. Şimdi savaş hukukunun ben bunu bir için söyleyemiyorum yani Vietkontlu'ya savaş hukukunu uygulamadılar daha önce Fransa daha sonra da e, Söyleyin adını Amerika. Amerika ve bu bağlamda savaş suçu denen şey ortadan kaybolmaya başladı ne ama maksat şöyle söylemeliyim size araç değildir amaç çünkü savaş bir şiddet eylemidir şiddet eyleminde araçlar yüceltilmez amaç yüceltilir. Amaç da neydi? Vietnam'ı özgür kılmaktı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, 70'li yıllara gelelim. 70'li yılların 60-70'li yılların özelliği savaş konusunda ulusal bağımsızlık savaşlarının olduğu yıllar. Orada da ulusal bağımsızlık savaşı yapar ülkelere karşı ağır bombardımanlar, iç savaşlar, benzeri şeyler çıktı ki ben buraya fazla girmek istemiyorum. E, çünkü esas amacından satmamak için girmek istemiyorum. O dönemde geçti. Sonuçta ezeli barışı, ebedi barışı pardon bulduk. Ebedi barışı Sovyetler çökünce bulduk. Aa, Sovyetler çökünce bakın Adı Üstü'nün tarih çünkü adam tarihi kendi savaşı üzerinden kuruyor. Kim kuruyor bunu? Batı notu değil. Kapitalizm kuruyor. Kapitalizm kuruyor. Sömürgeciliğin de altında kapitalizm vardır. emperyalizmin de altında kapitalizm vardır. Unutmayın ki kapitalizme de emperyalizme de batı dünyasındaki pek çok insan karşı çıkmıştır. Bizim ülkemizde böyle bir totallik var. Her şeyi total şey yapacaksın. Vay hain batı, aşağılık batı. Batı ne kadar hainse e bizdeki emperyal emeller de o kadar sıkıntılıdır. Yavaş yavaş geliriz onlara. Şimdi şöyle yapalım. Evet dediler ki tarifle de bitti. Çatışma bitti. Dünya barışı geliyor. Yani yeni bir PAKS geldi. Her PAKS'tan ben huylanırım. PAKS varsa konuşmanın başında dediğim gibi aşağıda birileri itilmiş, sıkıştırılmış demektir. PAKS egemenin dünyasıdır. Egemenin düzenidir. O zaman bu düzeni kim bozuyorsa ona savaş hukuku filan da uygulanmayacaktır. Bir asalakmış gibi e, nedenler ne derler? İtlaf edilecektir. Bir asalakmış gibi itlaf edilecektir. Şimdi yeni dünya düzeninde dediğimiz şey bu yeni dünya düzeninde adamlar işte belli. E, Fukuyama, Huntington dediğim adamlar işte tarihin sonu, medeniyetler çatışması. Şimdi bakın, savaş yerine bir çatışma fikri kullanılıyor. Bu arada Paramos kelimesi eski Yunanca'da e, karşılıklı savlaşmak anlamına gelebilir. Polemik de orada geliyor. Hem de ben sizi fazla sıkmamak için araya bir şey sokuyorum, hocalıktan kalma bir şey. Şöyle söyleyeyim, sen affedemisin olmaya heveslisin ama var ya, çok en kötü savaş, evet. savaş bile olmayan savaşları görürsün. Öyle, hiç öyle hak, hukuk falan de yoktur. İşte beni veziyet ettiği Basistanlar da arkada duruyorlar. Çıkları çıkmaz. <gülüyor> Sorun. Çünkü bir Pax Cengiz olduğundan dolayı ne bizimle Neyse devam edelim. İlkim Yugoslavyada bir şey oluyor. Yugoslavyada olan şey şu, benim görebildiğim kadarıyla, bu artık devletler üstü şirketler dünyadaki savaş tekelini eline geçirmeye başlıyor. Artık savaş tekeli devletlerden yavaş yavaş çıkıyor. Bazı devletler bu savaş e, şirketleri bağlamında, savaş savaş tekelini eline geçiren şirketler bağlamında askerlik yapan devletler olarak tahkim ediliyor. Bazıları da ufalanmak durumunda kalıyor. Yani ulus devletlerin çözülmesi hikayesi arkasında yatan mevzu bu. Yani ya deneyleri ufalanacak diğerleri de kendi adına tahkim edilecek. Çünkü yeni savaşların bir özelliği var. Çocuk asker kullanmak, paralı asker kullanmak, insansız hava aracı kullanmak, ucuz maliyette yüksek yıkım yapabilmek. Yeni savaşların özelliği bu. Ucuz maliyetle ağır yıkım yapmak. Yeni savaşların özelliği yıkım yapmaktır. Yine bir örnek veriyorum. Yani 20. yüzyılda yani 19, 20, 21. yüzyıl bana göre 1990'larda başlamıştır. Mesela eski savaşlarda baktığınız zaman 30 asker pardon 90 asker ölmüşse 10 sivil ölüyordu. Ama günümüz savaşlarında 20. yüzyılını da katalım giderek oran şöyle olmuş. 10 asker ölürken 90 sivil ölüyor. Yani denge tamamen bozulmuş. Yani yeni savaşların özelliği sivillerin ağır kayba uğramaları ve tekrar ediyorum az maliyetle büyük yıkımlar yapılacak. Şimdi küresel liberalizm yeni dünya düzenini takip ederken Yugoslavya bu düzene karşı çıkıyor. Çünkü Yugoslavya'da hala sosyalist bir hükümet var. Ee, onların istediği liberal devleti kurmak, tesis etmek istemiyor. Karşı çıkıyor Yugoslavyalılar. E, Niye karşı çıkıyor? Mesela sağlık hizmetleri konusunda hala komutsal yatırımlar var, şunlar var, bunlar var. Eski sosyalist gelenekten kalma özellikler var. Bunun üzerine Yugoslavya'nın da dağıtılması gerekiyor. Ve Yugoslavya Koalisyon tarafından bombardıman ediliyor. İşte benim anlatacağım ilk örneklerden bir tanesi bu. Ve yeni savaşı bunun üzerinden kuracak. Bunu bir medeniyet savaşı olarak görüyor. İşte ilk karşımıza çıkan şey şu. Çünkü medeniyet savaşlarının özelliği <gülüyor> bombaladığınız ülkeleri, ta Otis Ayus'tan kalma bir hikayeyle onları siz medeniyet düşmanları olarak görüyorsunuz. Yugoslavya'daki iktidar, meşru iktidar, meşru devlet ki biliyorsunuz ki eski zamanlarda savaş devletler arasında yapılırdı ve meşru devlet çözülüyor. Ve bu anlamda da bombardıman başlıyor. Ve bombardıman yapılırken bir medeniyet savaşı olarak meşrulaştırıyor. Artık yeni bir anımız var. Savaşlarda artık haklı neden kısmı bitti. Medeniyet düşmanlarına haddini bildirmek. Medeniyete karşı olanları yok etmek. Ya boyun edileceksin Paks eee Amerikanı olacak ya da bel taraf edeceğiz. İlk şey burada başlıyor. Ondan sonra Ruanda başlıyor. Daha sonra ellerinde patlayan bir bomba olarak Afganistan patlıyor. Sıralama çok önemli değil. Aklıma geldiği gibi söylüyorum. Şimdi Afganistan'da ne olduğunu anlatayım ben size. Afganistan'da yeni savaşların en iyi uygulaması yapılıyor. Çünkü Afganistan'daki kendi yarattıkları o güç, Sovyetlere karşı yarattıkları güç kendilerine dönünce kendileri orada tuhaf bir şey yapmaya başlayınca onu da anlatacağım birazdan. Yapmaya başlayınca bunlar bombalanıyor. Ve artık Afganistan'daki taliban el gibi adamların hiçbir savaş hukuku kuralı onlara uygulanmayacaktır. Şu an dünya adaletsizdir çünkü Küba'daki o Amerikan kampı olduğu sürece. Küba'daki Amerikan kampında yapılan şey şudur. Orada savaş eşliği yoktur. Amerikan Dışişleri Bakanlarından ya da Soğumma Bakanlarından bir tanesidir ki bunlar zaten insan değil. Bios değil eski Yunancasıyla söylüyor. Bunlar birer canlı. Yani artık o yalanlardan birincisi bitti. Haklı savaş nedeni zaten bitti. İkincisi savaş içinde adil davranma meselesi bu anlamda bize Artık savaş içinde rakiplerinize sizin e, belli bir adaletle davranma yok. Bu anlamda savaşlara karşı iki anlamda da ahlak yetersiz. Yani etikle siz savaşlara karşı duramazsınız. İşte savaş etiği. İşte efendim kançı ettikle, ödev ahlakıyla savaşları engelleyeceğiz. Savaşları ahlaki kaygılarına engelliyor çünkü ahlaki kaygılar tuhaf şekilde e, neoliberal düzenin kendisi için inşa ettiği kaygılar. Adım adım gelelim. Ondan sonra Irak Irak darmadağın ediliyor. Ve Irak ağır bombardımanı şey yapılıyor ve burada artık Savaşlarına da iyice belirgin oluyor. Medeniyet, medeniyetin savaşı. Medeniyetin karşısında yalanan herkes terörist. Herkes e, vahşi, yabani olarak adlandırılmaya başlanıyor. Şimdi bakın e, Afganistan ve Irak'ta Şimdiki Suriye'de ve Sarı altı ülkelerinde neler oluyor biraz bakalım. neler oluyor biliyor musun? Yılların o paksının yalanının kendisi açığa çıkıyor. Çünkü orada öyle bir şekilde tahakkül kurulmuş ki orada öyle bir adaletsiz düzen tesis edilmiş ki ona karşı başkaldırılar var. Ha bu başkaldırıları haklı görüyor muyum? O ayrı bir konu. Ama Pax, Amerika'ya karşı e, ne diyelim bir takım tepkiler var. Maalesef o tepkilerin adı anti-emperyalist diye geçiyor ama hiç de anti-emperyalist değiller. Çünkü orada da şunu söylemeliyim. Orada da ciddi anlamda o belli bölgeleri siz eğer devlet denen otoriteyi darbadağın ederseniz orada beteri ortaya çıkıyor. Belli bölgeleri kontrol eden insanların birbirine uyguladığı vahşet <gülüyor> ortaya çıkıyor. Şiddetli <gülüyor> ve belli insanlar da zaten o lokal Pakistan dolayı da sesini çıkartmıyor. Siz ne zannediyorsunuz? İşin orada e, durup dururken bu kadar güçlenmedi. E çünkü herkes silahlanınca Hobbes bağlamında e, bir açıklama yapayım. Yani en azından devlet Hobbes'in e, fikirlerine göre o kadar bir adam ne yapayım yani devlet diyor herkes eşit dövsun bari. E, o zaman devlet eşit dövme imkanını ve gücünü kaybedince sen çıkıyorsun ben çıkıyorum o çıkıyor bu çıkıyor o zaman da millet birbirini yemeye başlıyor. Bu da bir liberal yalan ama şimdilik yutalım onu. Şimdilik yutalım. Şimdi sömürge savaşları söz konusu olduğunda Sömürge savaşları bağlamında haklı sebep gerekçeleri, haklı savaş gerekçesi, savaş içinde adil olmak, savaş sonrasındaki anlaşmalar meselesi vardı. Ama gelip görün ki e, sömürgecilik düzeni bağımsızlık savaşlarıyla beraber dağıldı. Bir dönem sömürgecilik döneminde herkes işlerini yolunda götürürken, sömürgeleri ele geçirirken o zaman kantın ezeli ya da ebedi barış dediği nevzu belki bir nevzu olsun çalışabilirdi. Şimdi günümüz açısından bakıldığında artık günümüzde lokal savaşlar yapılıyor. Günümüzün dünyasındaki savaş anlayışı şu sürekli bir istikrarsızlık halinde. Sürekli bir istikrarsızlık hali. Neresi dünyanın belli bölgeleri. Ancak sürekli isti, ist, istikrarsız halinin, yani sürekli bunun, bu dengeleri bozmanın hali, bu bilinçli şekilde yapılıyor. Bir problemi var Batı açısından mültecilik meselesi. Yani mültecilik meselesi, Batı'nın pek hesaplayamadığı mevzulardan, daha doğrusu emperyalizmin hesaplayamadığı mevzulardan bir tanesiydi olarak Onu bir süre yaptılar. Mesela şeyde Avrupa'da, kimse Avrupa'da kaçak işçi çalıştırmak zor deniyor şimdiki zamanlarda. Pek bilmiyorum ama bir dönem mesela herkesin gözü önünde kaçak işçi çalışıyordu. Ee, onu herkes fark ederdi. Ben, ben dedim ki millet dedi ki bak İngilizler ya da Fransızlar ne kadar ilgisizler. Sonra ben düşündüm. Ben dedim niye ilgisiz olsun? Basit işleri, sigortalı işçi çalıştırmadan işte şeylere yaptırıyorlar. Diğer ülkelere yaptırıyorlar. Hatta size şöyle söyleyeyim. Taşıyıcı annelik konusu burada karşıma çıktı da aklıma geldi. Taşıyıcı annelik konusunda Hindistan'a gidiyor insanlar. Çünkü Hindistan'da taşıyıcı anneler daha ucuz. Yeter ki konsolosluk meselelerini çözün. Çünkü bazı ülkeler mesela Japonya şey diyor. Japon anneden doğum yanı diyor. Japon kabul etmem. Onun da yolları bulunur. Var arkadaşlarımız orada isterseniz. Şey, <gülüyor> neyse devam edelim sonuçta savaşlar günümüz savaşları e, küresel kapitalizmin egemenlik savaşıdır küresel kapitalizm günümüz dünyasında az maliyetle savaşları çıkartıyor az maliyet şu bakın e, şeyde Suriye'de Orta Doğu'da e, işte sağır ülkelerde kullanılan silahlara bakın Birazcık şöyle ağrımsı bir makinalı tüfek. Ee, özellikle Jopan arabası olan Toyotalar reklama giriyor <gülüyor> Toyotaların arkasına üç ayakla şey, konuluyor. Ve ucuz bir e, şeyle bir ülkeyi tarif ediyorsunuz ve buradaki amaçla ne kadar çok e, tarif ederseniz o kadar iyi. Günümüz dünyasında klasik anlamdaki devletleri dost-düşman ilişkisi işte unutmayın çünkü dost-duşman ilişkisinin önemli yönü düşmanın da bir hakları vardır. Ama şimdi artık düşman olarak gördüğümüzün hakları yoktur. Yine önemli bir şey günümüz dünyasında artık savaş tekeri daha önce de belirttiğim gibi devletlerin elinden çıkmaya başladı. Özellikle büyük devletlerin. Eee savaş konusunda uzmanlaşmış şirketler var. Ve paralı askerler var. Paralı askerler eskiden de vardı. Yani Roma'da da vardı. E ne bileyim e Memlüklüler'de de vardı. Şurada da vardı ama şimdi artık öyle bir şey ki savaşın kurallarını belirleyecek şekilde şirketler var. Ve çok net bir şey var ki çok net 1929 bunalımından çıkış 2. Dünya Savaşı ile gerçekleşti. Artık bu ortaya çıktı. Bu ortaya çıktı. Amerika'nın e, bu son yıllardaki krizlerini de önce Yugoslavya Savaşı daha sonra da Orta Doğu'daki savaşlarla bu krizler aşıldı. Yugoslavya bombalanırken doların değer kazandığını borsalara bilenler varsa onlar söyledi. Yani günümüzün savaşları artık net bir şekilde artık günümüzün dünyasında savaşla ticaret iç içe geçmiştir. Günümüz dünyasında belli ülkeler yerle bir edilmelidir. Yerle bir edilmenin maliyeti az ama orayı ihya etmenin kazancının yüksek olması gerekir. Şöyle söylemeliyim. E, Haklı savaş gerekçeleri birkaç tanesi hariç tam bir palavradır. Ezeli barış fikri tam bir neoliberal aldatmacının aldatmanın örgüsü olmuştur. Sorularla açacağımızı umduğumdan dolayı şimdi kesiyorum ve teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Ee, Tabi eski savaşlardan söz ettiniz ve modern dünyanın o konvansiyonel savaşlarının ardından günümüzde aslında savaşın korkusunun <gülüyor> da tamamen değiştiğini söylediniz ki bence çok haklısınız. Çünkü savaşın bence artık günümüzde savaş ikaresi de çok doğru bir kelime değil. Yerel çalışma şeklinde terapis çok daha bence doğru bir ifade olarak değerlendirilebilir. Çünkü bunun en temel sebebi şey askeri alanına sivil alanın birbiri içerisine girmesi ve artık sivillerin asker işini ifade etmesi. Yani Suriye'de şu an gerçekleşen çalışmaların %75'inin sivil olduğu bir gerçek, sadece bir askerlerden müteşekkil e, muayet gruplar. E, bu anlamda sivillerin bu kadar askeri ağlarının mü müdahil olması ve artık özellikle şehirlerde bu çatışmaların taşınması ve meskun muhal e, harekatları konusunda e, değinmekte de kadar e, icap eder ama e, Baktığınız zaman bunu nasıl görüyorsunuz? Yani aslında sivilleşen bir askeri, askerlik var. Yani çatışmanın doğası sivilleşiyor. Bu nasıl görüyorsunuz? İşte benim de bir dördüncü olarak koymuşum e, sivil olanlar, sivil olmayan aydının belirgin hale gelmemesi devletin içiyle dışarı arasındaki bir sifonu girmek istemedim, özellikle tamam mı? E, neyi nasıl görüyorum? E, şöyle. Bir kere işin yine başlangıcına dönmek lazım. Bu Napolyon'la beraber toplumda militeristleştirilmeye başlanıyor. Yani militer, militerizm temel bir ideoloji haline geliyor. Bu işte ne zaman 1800'lerin sonlarına doğru. Yani böyle bir militerist ideoloji yaygınlaşmaya başlıyor. Eskiden imparatorluklar herkesin silahlı olmasında hoşlanmazlardı. Yani silah kullanma tek kendisine ait olmasını isterlerdi. Ve bir süre sonra da e, toplum militarist hale gelmeye başladı. E, görebildiğim kadarıyla militarizm çok geri bir ideoloji olmasına rağmen militarizme ikna olması e, milliyetçik çok rahat söylüyorum çünkü milliyetçilik dış kaynaklı bir ideolojidir. Nasyonalizm değil mi? Yani bizim milli değerlerimize harikadır değil mi milliyetçilik? Milli değeri kendisi zaten. Milliyetçilik, milliyetçilik işte nasjonalizm ise Türkçe'ye çevrilmişse Sonuçta rahat rahat konuşuyorum. E, milliyetçilik ile militarizm her zaman çoğu zaman içine geçmiştir. Ve bunlar dünyayı tarif eden iki temel birleşmiş ideolojidir. Ve bunlar da genellikle kapitalist ülkelerle beraber, ulus devletlerle beraber tedavide sunul, sunulmuş fikirlerdir şekillerdir. Şimdi buradan hareket edelim. Yani e, devletler belli zamanlarda insanları seferber ederler, seferber etme hala yetkileri ve hakları var. Hala var. Ancak batıdaki adam yetişmiş adam olduğu için o adamı harcamak masrafıdır. Yani o adamın yetişmesi, kapitalist sistemdeki adamın bir de onlar iyi tüketicidir iyi tüketicilik telef edilmemesi gerekir. Şimdi gelelim Orta Doğu'daki olaya. Orta Doğu'da savaşların içine sivillerin girmesi hikayesine. Fikir Orta Doğu'daki temel problemlerden bir tanesi Orta Doğu'daki ben ne olursa olsun devletten yanayım bu bağlamda. Bunu söylemeliyim size. Oranın devletlerinin yıkılması ve çözülmesi. Ve alttan alta da Yine ikinci bir sıkıntı vardır İslam'ın tarihinde. Bu mezhepçilik ve etnik ayrımcılık. Bunlar her zaman için savaşların temel nedeni olan çıkarlar için kullanılmış argümanlardır. Yani insanlar orada maalesef hala birbirini katletmeye hazırlar. Benim bildiğim şeyde Batı dünyasında son katletmeler İngiltere ile İrlanda arasındaydı. O şey özellikle Protestan ve Katolik mevzusudu. O sadece sertikte Gloster maçlarında olup biten bir durum. Şimdi Suriye'de ne oluyor? Ya da Irak'ta e, ne oluyor? Olan ne biliyor musunuz? Sivillerden maaşlı asker devşiriyor. Asker de demeyelim artık ona. Asker e, denen, üniforması olmaz Çünkü orada savaşçı sektörü bir ticaret. İnsanların eline üç günlük bir talimle e, hafif makinolu tüfeği verdiğiniz anda, e, belli bir miktarda para verdiğiniz anda siz onları e, savaşa sokacak hale getirirsiniz. Sivillerin bol miktarda savaşa girmesinin sebebi oradaki iktisadi, politik düzenin bozulması, bunun karşılığında da sivilleri ucuz ölen ve öldüler insanlar haline getirilmeleri. Söylediğim bu ve bunu Yeni Dünya Savaşı dediğimiz savaş tarzı mevzu miktarda kullanıyor. Öbür taraftan da mesela Afrika'da da çocuk iş, e, savaşçıları kullanıyorlar. Suriye'de inanın işitteki çalış. İŞİD'de mücadele eden adamların büyük bir çoğunluğu para karşılığı silah kullanan adamlar. Böyle bir sektör oluştu. O sektör Kırgızlar'da da var, kısmen Kazaklar'da var. Kazakların durumu bir biraz daha farklı çünkü biliyorum o ülkeyi. Özbekler'de de var. Yani... Ekonomik zorluklardan dolayı adamın eline, çünkü öyle bir kolay ki biz gün mahallede savaşma, en yetikli mahallede ölürsün. Ne olacak? Arkadan e, ne bileyim ayda 500 dolara yeni adam bulabilirsin. Batıdan da geliyor hocam. E, batıdan geliyor. Batıdan gelenlerin bir özelliği var bu yeni savaşlarda. <gülüyor> e, bilgisayar oyunları oynamak bir süre sonra adamı sıkar. Çok ne? zevkli oluyordur herhalde. Benim asistanlar bilgisayar oyunlarıyla yetiştiler. Çok severler onlarda oralarda olmayı zannediyorum. Evet. Batı'dan da gelenler öyle sadece Batı'dan şunlar gelmiyor. Önlüme kurumu kötü olanlar gelmiyor. Onlar da geliyor. Ama böyle e, daha iyi okullardan mezun olmuş Orta Doğu kökenli hatta üç köpek Fransa'da doğmuş adamlar da geliyor. Oraya çatışmaya bunun da nedeni basit sıradan bir kelimeyi kullanacak. Eee Çağımızda, felsefe anlamda büyük bir problemimiz var. O da hakikat problemi. Yani doğruluğun ne olduğunu ortaya koyamıyoruz. Doğruluğu ortaya koyabileceğimiz temel komüller çökmüş. Bakın yine doğruluğu komüllerle kurmaya çalışanlardan biri. Bu çökmüş. Hakikat yoksulluğundan dolayı aşırı bir röretimiz mekliyor. Aşırı röretimizin ne biliyor musunuz? Kendinden menkul otoriteler demektir adam çıkıyor bir şeyleri söylüyor takatukat şeyde medyada alın size bir otorite aşırı rö röledimiz mi dünyadaki kendi bu yoksa benim asistanımın zannettiği gibi öyle güzel bir kurma hikayesi değil sohbet edelim de hakikati bulalım değil yine ikincisi ciddi anlamda bir nihilizm var ve üstelik nihilizm e, post bindarlık bağlamında kendini göstermiş İşit ciddi anlamda nihilist bir zihniyete sahiptir. İşit'in uyguladığı savaş taktikleri nihilist taktiklerdir. Üçüncüsü ise buna bağlı olarak o bilimci şeyin hakikat, doğrulukla ilgili konunun çöpmesinden dolayı iade edilir. Ben dolayı fanatizm hakim dünyamızda. Ağır bir fanatizm var. Fanatizmin de bir özelliğini gördüm. Fanat, birbirine muhtaçlar. Ben fanatik olursa öbür tarafın fanatikini besliyorum. Ben buradan medeniyetçilik yaparsam öbür taraftan adam sivilize işicilik yapıyorum. Yani şey de fanatizm, nihilizm ve aşırı söyleyen adlı röletikizmin sonucunda bir de adamlar gidip orada takır takır ölüyorlar ya da öldürüyorlar. Bu tür olayların tüm illerinde geçebilmesi için mesela birleşmiş milletler diyoruz. Birleşmiş Milletler'in bugünkü durumu. Ne yapacağız? Neye yani neyin doğru olduğunu, nasıl karar ettireceğiz? Valla bir de Teşekkür Birleşmiş efendim. Milletler şimdi eee farklı bir yere doğru girer gibi ama Türkiye'de bir şey dinleniyor, doğru da dinleniyor. Yani tabii ki arkasındaki nedenlere bakmak lazım ama sözün kendisinde bir şey var. Eee Birleşmiş Milletler'in kendisi artık av edilmeli. Birleşmiş Milletler egemenlerin ideolojik aygıtlarından bir tanesi güçlülerin aygıtlarından. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nı sanki bu 5 ülke yaptı. Evet, en büyük kayıp Kızıl Kızılordular. Ve şimdiki Rusya'da, kapitalist Rusya'da bunun üzerine oturdu. Amerika, İngiltere, Fransa aradan, Çin çok büyük kayıp vererek o beşe girdi. Çünkü Japonlar ciddi anlamda orayı mahvettiler. Ciddi anlamda Şimdi bu beş ülkenin bir tanesi bir şey kabul etmediği zaman olmuyor. E bir kere burada bir adaletsizlik var. Yani burayı öyle habermasla, kantla değil, e, daha böyle radikal filozofların fikirleriyle ama şunu söyleyeyim, filozofu yapacak hiçbir şey yok, filozof sadece konuşur. Konuşur. siz yapacaksınız ya da dünya halkları yapacaksa, yapacak. Yani Birleşmiş Milletler'in bu şekilde değiştirilmesi gerekir diyorum ama gerekir lafı da beni acayip vide <gülüyor> ediyor. Hep gerekir diyorum ama gerekeni bir türlü de ben yapamadım hayatımda. Gerekir ama bir türlü olmuyor. Gerçekten o şu anki Faks Amerikanon'un yani o zalim şeyin boyun eğilmenin devamı olarak görülüyor. Yani birincisi bu Birleşmiş Milletler'in e, bu şekliyle devam etmemesi etmemesini düşünüyorum ben. Yani ve oradan da medet ummuyorum. Ve şunu da biliyorum ki savaş çıktığında ilk kaçan gruplar Birleşmiş Milletleri savaş şeydi. Nedir onlar? Barış, barış. Ba, barış mı? Barış. İlk kaçan adamlar onlardı. Onlardan önce kaçanları da söyleyip savaş taraftarı olanlar. Her kim ki savaşı çok övmüştür, savaş övülecek. Ne de böyle ahlaki anlamda yenilecek bir şeydir, bir olgudur, insanlık tarihinde bir olgudur ve insan davranışlarıyla alakası yoktur. Savaş ciddi anlamda politik bir olay hiç. Yani insanların saldırgan mıdır, değil midir böyle bir takım savaş yandaşları vardır. İnsanın fıtratından gelir saldırgan mıdır. Gelmez. Gelmez tabii yani bana göre de gelmez. Evet birincisi BM ile işler gitmiyoruz. Yani ne olabilir diye söylüyorum. Şunu söylemeli. Dünya öyle apolitik bir yerde ki şu an. Yani e, bu şekilde uzun süre gidecek gibi. Ancak yine size söyleyeyim. Benim kafamda bir hainlik var. Artık şey e, büyük kapitalist devletler yıkmaktan sıkılacaklar. Biraz da kamusal harcama yapalım. Çünkü kapitalizmin e, bir şekilde rahatlaması da lazım. Rahatlaması, i̇nanın petrol kavgası falan yok orada. Bir süre sonra yapılacak. Hem Amerika kendisinde kamusal harcamalarını yapacak. Çünkü ihtiyacı var. Yani keynizçi bir teoriye doğru tekrar dönüş olabilir gibi geliyor. Çünkü sonuçta devlet dediğiniz kurum rasyonel bir kurumdur. İstihar İmparatorluk olsun, İstihar Rus devlet olsun rasyoneldir. Ve yapısı gereği de şiddettir. Bunu gördükten sonra mücadele edilir. İşte bazı insanlar zannediyor ki devlet çocuk oyuncağı. Devlet sana ya, okşamaz İşler yolundaysa sorun yoktur ama işler yolunda olmadığı zaman devlet şiddetini içeriye doydular. Dışarıya şiddet uygulamanın en büyük avantajı ııı e, içeriyle atlatmaktır. Artık bunlara girmeyecek. Işlik i̇şte ayrılır. Onları evren geçsin. Şey, savaş tarih yapıyor. Siz sorduğunuz var sorunlar yoksa şey sorunlar. Hocam, ünlü fizikçi Hawking 800-900 sene sonra dünyanın sonunu geleceğini söylüyor. Kendinize başka bir gezegen bulun diyor. Siz de diyorsunuz ki lokal savaşlar devam edecek, bölgesel savaşlar. Dünyanın sonu büyük bir atom savaşından sonra mı gelecek? Yoksa böyle lokal savaşlar devam edecek, yoksa kaynakların, dengelerin bozulmasıyla mı? Ben konuyu Filozofların böyle özelliği var, filozoflar kehanette bulunmazlar. Her kim ki filo, felsefe adına kehanette bulunuyorsa, hafif filozof değil, filozof da sayılıyor galiba, ahmaktır. Felsefenin başlangıcında kâinlerle filozoflar ağır kapışmışlardır. Öyle Homeros'la, Hesiodos'la kapışmamıştır filozof. Kâinlerle ciddi kapışmışlardır. Onlardan bir tanesi anaksiyogorastaki o bir koç olayı vardır. Hızlı hızlı e, gidiyorum. Şimdi şöyle e, diyelim. Bir kere bu Hafizler'in adam niye meşhur onu anlamıyorum. Bir belli bir alanda çok iyi olabilir. Fizikte iyi olabilir. Ama Hafizler adamın politik duyarlılığı olduğuna inanmıyor. Olması gerekiyor O zaman konuşmayacak mı ne hak ile bu konuyu? şey dünyanın sonu işte bir şey. şey yani. Bilim, bilimsel bir fikir beyan ediyordu. Yani şey yani eee bulunmuş diyelim. Ama ama şu var ki bir adamın fizikçi olması, kimyacı olması, billemecici olması onun söylediğini a priori felsefe biçiminde götürleyip doğru olduğunu kanıtlamaz ya da göstermiş olmaz. Öyle bir adam olur. Teşekkür ediyorum. Thank you.